Tinefil. hazırlayan ve sunmanlar Melis Behlil ve yeşim seven Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da bir Sinefil programına daha hoş geldiniz. Ben Yeşim Burul. Ben Melis Behlim. Evet, programımızı haftanın e, yeni filmlerinden demeyelim. Çünkü geçen hafta aslında vizyona girdim. 6 Aralık'ta başka sinema kapsamında vizyona giren Saray'ın ülkesinden bir parçayla başladık. Tarkovski Kuartet'ten dinledik. La Passion, Selon André, François Courtier'in bestesiydim. Ve Saray'ın ülkesinin... Yönetmeni Lüsin Dink, bugün canlı yayında 94.9 Açık Radyo'da konuğumuz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, bu hafta e, Lüsin Dink'le konuşacağız, Sarayan Ülkesi hakkında konuşacağız. E, haftanın e, vizyonu biraz zayıf, iki film var. Ardından e, Dokumentarist'ten de bahsedeceğiz. Bu hafta insan Hakları Film Festivali gerçekleşecek. Ee, ama bütün bunlara geçmeden önce her zamanki gibi iletişim bilgilerimizi verelim. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 4040 programımızın e-mail adresi sinefiller.gmail.com Bu haftaki destekçilerimiz Belki Selgin Akyıldız ve Dilek Oktar'a da çok teşekkür ediyoruz. Evet e, dediğimiz gibi bu hafta Sinefil'in gündeminde sarayın ülkesi var. Saray Önlend. E, Türkiye'de premierini İslam Film Festivali'nde yaptı. Ama o zamandan beri dolaşıyor sarayın ülkesi. Nerelere gittiniz? Valla İstanbul'daki açılıştan sonra Ermenistan'a gittik. Ermenistan Altın Kaysı, Yerevan Altın Kaysı Film Festivali'ne. Oradan Locarno'ya yolumuz düştü. Ee, sonra da açıkçası benden sıralamayı birazcık karıştırıyorum ama işte Hamburg Film Festivali'ne gittik ee, burada Antalya'ya gittik uh -huh. Güney Kore'ye gitti orada bir festival de gösterildi ee, çeşitli festivalleri dolaşıyor Hali en son Malatya'daydık en son mi? Malatya'daydık evet, evet e, Sarı'nın ülkesi e, aslında bir yolculuk hikayesi hem memleket hem ev hem yol e, pek çok kavramı sorguladın. Ee, ama hani filmi yaparken e, hani filmi yapma Bir hikayeyi nasıl anlatacağı üzerine de bizi düşündürdüğün de bir film. Dolayısıyla pek çok katmandan düşünülebilecek bir Evet bir iş. yandan tür olarak da dediğin gibi yol filmi bir yandan bir yandan belgesel demek de mümkün. Ee, ama yeniden yaratılmış bir e, bölümleri de var. Genel olarak yeniden yaratılmış bir yolculuk zaten. Ee, sen buna nasıl yaklaştın? Nereden yola çıktın? Ee, biraz yaratım sürecini bize anlatır mısın? Yani açıkçası ilk film olarak ilk başta kendime söylediğim bir şey vardı. Herhangi bir bir sınırlamaya tabi tutmamak kendimi. Çünkü o ister istemeden yine de kafanızda bir takım şablonlarla aslında sinemayı ya da başka sanatları öğreniyorsunuz. O noktada zaten hani fikir de okumalarımla beraber ortaya çıktı. Ve hep Saroyan'a bağlı kalmaya çalıştım. Saroyan'ın edebiyatı da birazcık öyledir aslında. Yani hikayelerini okuduğunuzda orada evet küçük çocuğun adı belki işte Artur'dur. Ama siz orada hep şey hissiyatına kapılırsınız. Bu onun gerçek hayatından bir kesit. Ya da kendinin de söylediği bir şey var. Hikayelerinde genelde hep Ermeni isimleri verir karakterlerine. Çünkü bu şekilde bir soy devamını hmm. işaret eder. Dolayısıyla da hep ona bağlı kalmaya çalıştım aslında. Ve onun edebiyatı izleyinde de bir film yapmaya çalıştım. Biraz böyle gelişti. Evet, William Sarayan Türkçe'ye e, daha az çevrilmiş olsa da Amerika'nın e, 20. yüzyılın önemli yazarlarından biri. Kaliforniya'da doğup büyüyen yazarlar. E, Bitlis'ten e, oraya göçen Ermeni bir ailenin e, çocuğu olarak e, Amerikan edebiyatında kendine önemli bir yer edinen bir isim. Bu arada sinefil olarak da bir sinema bağlantılarını da söylemekte fayda var. E, oyunları, sinemaya aktarılmış hikayeleri, sinemaya aktarılmış kendisinin kazandığı bir Oscar'da var en iyi e, hikaye e, ödülü olarak. E, ama Türkçe'de de çok fazla yok. bu Yani belki bu şeyle... ...vesileyle Türkçe'ye de daha fazla çevrilme fırsatı e, olabilir. Sen Saroyan'ı İngilizce'den mi Türkçe'den mi Ermenice'den nasıl okumuştun? Yani Türkçe'den başladım. Ermenice bulabildiğim kaynaklarında çünkü Ermenistan'da bir takım çevirileri var. Burada Ermenice olarak zaten yolculuğun bir kitabı var. Bedro Sobyan tarafından yazılmış ki yolculukta o da eşlik ediyor kendisini aslında. Evet. Ee, tabii orada enteresan bir durum var ki 1964'te e, aslında Saroyan kitapları Türkçe'ye çevrilmiş. İlk başta varlıktan çıkıyorlar. 72-73'te say yayınlarından bir takım çıktı kitapları çıkmış. Hatta kendisi de hani ben Trabzon'dan başladım yolculuğa ve bir liste sonlandırdım ama o da devam ediyor yolculuğa. E, Antep'te kütüphanede kendi Türkçe basım kitabıyla karşılaşında çok şaşırıyor ve e, inanılmaz seviniyor. E, dolayısıyla da hani bir dönem hatırlanıp sonra tekrar bir unutulma var aslında. Evet bu filmde 1964'te Soraya'nın kendi ...gerçekleştirdiği bir yolculuğu sen tekrar yaratıyorsun. Ee, o konuda geçen hafta da şöyle bir değinmiştik. Benim filme dair en hoşuma giden şeylerden biri... ...ben belgesellerde yeniden yaratımdan biraz... ...haz etmeyen bir seyirciyim. Burada onu çok zarif bir şekilde yapmış. Yani hiçbir zaman oyuncunun üstüne çok yük bindirmeyerek... ...onları bir figür olarak tutup... ...tamamen Saroya'nın metinleri üzerinden... E, ...izleyiciye bırakıyorsun o... Hissiyatı tekrar yaratmaya o açıdan e, hele bir ilk film olarak ben tebrik etmek istiyorum. Teşekkür ederim. <gülüyor> evet e, bir tarafta Sarayan'ın yolculuğunu takip ediyoruz ama aslında Sarayan'ı görmüyoruz. Sarayan'ın sesi bizi yönlendiriyor film boyunca. Bir de şekli ve gölgesi var. Ona nasıl karar verdin o e, anlatı öyse olarak? Yani şekil ve gölge de aslında ilk başta aldığım kararlardan bir tanesiydi. Saroyan'ı hiç görmemek. Yani ben hep şey yaptım. Yani bir takım kararlar aldıktan sonra bunların hani alt metinsel olarak hemen Melis Bur söyleyeyim söyledim. <gülüyor> nelere tekabül ettiğini kendim sorguladım. Dolayısıyla da gölgeler, gölgeler bir anlamda bir temsiliyet olarak da ortaya çıkmış oldu. Ve sinemada da çok kullanılır aslında. Dolayısıyla da o temsiliyet babında da. Ben bir de onun yazar kimliğine de çok sadık buldum bir taraftan o açıdan. Hani onun bir yazar olmadığı mü? Çünkü sesi çok kuvvetli olarak ön plana çıkıyor böylece. Hani fizikselliğiyle değil, sesi ve anlatmak istedikleriyle o yolculuğa eşlik ediyor oluyoruz. Aynı hani kitabını okurmuş gibi. Yani o efekti sinemada görsel bir şeyle aktarabilmek. Ee, galiba daha önce bu tarz bir şey hiç rastladığımı hatırlamıyorum. Hani bir yazarın bir filmde izinden giderken bu kadar hem sesini bize geçmesi ama aynı zamanda onunla birlikte yolculuk yapma. Bir de e, filmin genel yaklaşımı anlattığı şeyler, eee Pep Saroyan'ın metinleri değil mi? Senin herhangi bir ilave katkın mı? Yok onunla. hiç. Bu sesle ilgili ben de bir şey eklemek istiyorum. Belki hatırlarsın İstanbul Film Festivali'nde gösterdi. Yosem'den hemen sonra konuşmuştuk. Ses aslında filmde neredeyse irite edici bir ses var. Ama bir yandan da sen demiştik ki çok uğraştık o ses için. Saroyan'ın sesine benzesin diye. Ee, şimdi onu da bir hatırlatmak için ufak bir ses kaydımız var. İnternetten e, Saroyan'ın kendi sesini e, bulduğumuz. Hakikaten de buna çok yakın bir ses bulmayı başarmışız. O şeye de tekrar döneceğiz. Şimdi o ses klibini bir dinleyelim. bir Biraz boşluk olabilir başında dinleyicilerimizin bizi terk etmesinler lütfen. living hearts poisoned and blackened with hate. I should like to see any power of the world destroy this race, this small tribe of unimportant people whose history is ended, whose wars have all been fought and lost, whose structures have crumbled, whose literature is unread, whose music is unheard, whose prayers are no longer uttered. Go ahead, destroy this race. Let us say that it is again 1915, there is war in the world. Destroy Armenia. See if you can do it. Send them from their homes into the desert. Let them have neither bread nor water. Burn their houses and their churches. See if they will not live again. See if they will not laugh again. See if the race will not live again when two of them meet in a beer parlor 20 years later and laugh and speak in their tongue. Go ahead. See if you can do anything about it. See if you can stop them from mocking the big ideas of the world. You sons of bitches. A couple of Armenians talking in the world. Go ahead. Try to destroy them. Evet, William Sarayan'ın kendi sesini dinledik. Sarayan ülkesinde, Sarayanland filminde sesi yeni baştan yaratılıyor. Kim seslendiriyor? Amerika'dan Aram-ı seslendirdi. Orada doğup büyümüş olan bir Ermeni. Aslında hiç oyunculukla ya da seslendirme, seslendirmeyle alakası olmayan bir insan, bir hoca kendisi. Ee, ve aynı zamanda kolaç çalışmaları var. Amerika'ya gittik. Erik Nazaryan orada bana çok yardımcı oldu. Ee, on, ...o zaten ara onun arkadaşıydı... Ee, ...çok kısa süre çalıştık... ...tabii arayı birazcık e, zorladık... ...çünkü biz hep şey zannediyorduk bu arada... ...yani ben ilk başlarda sesi dinlerken... E, ...Serya'nın kendi sesini... ...çok böyle yemek ve içmekten o sesin o kadar tok çıktığını zannediyorduk... Ee, ...sonradan Dikran Kuyumciyan bana dedi ki aslında bir kulağı duymuyordu... ...o yüzden de o kadar yüksek sesle konuşuyordu... ...dolayısıyla da arayla öyle bir çalışma da yürüttük. Bir yandan zor bir şey... ...yani bir oyuncu seçiminde sonuçta tipine bakarsın... ...nasıl hareket ediyor... ...burada tamamen ses üzerinden yola çıkıyorsun... ...hani nasıl tesadüfen mi böyle onun arkadaşıydı... ...veya sesi de galiba benziyor falan diye yani büyük bir şans aslında... Yok aslında yani Ermenistan'a ben gittiğimde Ermeni, özellikle Ermenistan'a gittiği yolculuklarda hep ses kayıtları yapılmış. Ee, dolayısıyla o ses kayıtlarının hepsini ben yanıma aldım zaten. Ee, çalışmayı da birazcık hani o ses kayıtları üzerinden yürüttük aslında. Hı -hı. Yani hani o konuda birazcık nettik o kayıtlar çok işe yaradı o anlamda. Film zaten çok dilli bir film bir taraftan da. Hani Sarayan'ın da çok dilli dünyasında yansıtıyor. Çünkü hani İngilizce büyük bir çoğunluğu o dilde yazdığı için. Ama arada Ermenice de konuşuyor. O, o sesini de e, duyuyoruz. Ee, arada Fikret Otiyem'in e, anlattıkları Türkçe. Onlar altyazılı geçiyor. Çünkü e, bu çıktığı yolculuk aslında e, William Sarayan'ın. Annesinden, babasından, peki babasından tabii pek bir şey hatırlamıyordur ama işte anneannesinden, aile büyüklerinden dinledikleriyle e, memleket olarak belli değil yer Bitlis aslında. Biz Bitlisliyiz diyor. Hani kendini değil mi Amerikalı olarak, Ermeni olarak ve Bitlisli olarak tanımlıyor. Ve o Bitlis'i görme e, hayaliyle geliyor ve e, o yolculuğun e, hikayesi ve... Bir taraftan da bu yolculuk öyle bir şekillendirmişsin ki yokluklar üstüne de kurulmuş. Hani bize nelerin olduğunu değil ama olmayan şeyleri göstererek de birazcık o yolu kurmuşsun gibi. O da farklı bir anlatı tekniği olarak dikkatimi çekti. Yani o tabii yani Saroyan zaten bu yolculuğu kendi hayatının en önemli yolculuğu olarak nitelendiriyor. Ee, ve özellikle e, Diyaspora'daki Ermeniler için e, ya da bunu sadece ben tabii ki bildiğim ya da kendi vakıf olabileceğim bir hikaye anlatmaya çalıştım. Ee, ama hani Saroyan'ın filmdeki temsiliyeti de sadece Ermenilerin temsiliyeti değil aslında. Çünkü bu yüzyıl zaten soykırımlar ve sürgünler yüzyılı ya da göçler yüzyılı. Dolayısıyla o insanların kafasında kurulmuş olan bir masal diyarı var aslında. Hı hı. Ee, ve yani bütün işte kavgalarıyla, mahallesiyle, kültürüyle ve her şeyle. Yolculuğa da çok böyle bir heyecanla çıkıyor. Ee, ve fakat evet yani o yolculuk boyunca belki karşılaşacağını umduğu şeyler ama karşılaşamadıkları. Ee, ve bununla bir yüzleşme aslında bir barışı. Bir yoklukla yüzleşme. Evet Bitlis'e barış da bir yandan hani o tam da ana vatan ve hayal edilen anavatanın hiçbir zaman tam örtüşememesi de e, var orada. Biraz da müziklerden bahsedelim istiyorum. Biraz çaldık demem bir parça daha çalacağız. Müzik tercihini nasıl yaptın? Ee, biz e, kurguyu aslında zaten François Cotier'in albümünden yararlanarak yapmıştık kurguyu. Ee, daha sonra ben böyle bir cesaret edip hadi bir kendisine yazalım belki verir müziklerini dedim. Ee, filmi seyretmek istedi öncelikle. Ee, ve sonra filmi beğendiği için çok teşekkür ediyoruz ki müziklerini bizle paylaşmayı kabul etti. Ee, o gün galiba ilk e, yüz kızarıklığımın <gülüyor> oluştuğu gündü. <gülüyor> Ama ne mutlu ki ilk hedeflediğin müzik hakikaten evet, evet. olmuş ve çok da uyuyor filme. Çok etkisi de büyük. Film bir de farklı kesimler tarafından farklı şekilde farklı okumaları da açık. Yani çok farklı şekilde değerlendirilebilir. Çünkü Sarayola'nın yaptığı türde bir yolculuğu yapmayı tercih edenler olabilir. Özellikle birleşik olarak yapmayı... ...tercih etmeyenler de var... ...hani onu da biliyoruz... Ee, ...Diaspora'daki Ermenilerin yaklaşımı... ...çok değişiyor bu konuda hakikaten... E, ...orada da hiç homojen bir tutum yok... Ee, Mesela aradaki bir lafı mesela benim çok dikkatimi çekti film esnasında. Ee, hani kendisinin büyük ihtimalle kimlik meselesinin üzerine kafa yorduğu süreçte e, kaleme aldığı şeylerden biri büyük ihtimalle. Ama hani bizim kim olduğumuzu tanımlamak için e, bir ülkeye bir şeye ihtiyacımız yok gibi bir, e, bir tanımlamada bulunuyor. Bu aslında hani diaspora kavramının tanımlanmasına neredeyse çok zıt düşen bir ifade. Ve belli bir şekilde diasporayı tahayyül edenlerin çok karşı çıkacağı da bir şey. Ama öbür taraftan da çok özgürleştirici de bir şey. Ee, dolayısıyla hani e, o dönem bağlamında da e, çok farklı bir noktada ve çok farklı... Zihninin çok farklı biçimlerde çalıştığını da e, gösteriyor. Biraz önce kendi sesinden de dinledik bazı düşüncelerini. O yüzden sen nasıl e, buluyorsun hani Sarayon'un bu konudaki duruşunu? O yüzden diyorum hani film izlendiğinde belki yurt dışında da farklı izleyici kitleleri tarafından farklı reaksiyonlar almış olabilir. Yani e, kendinin zaten mesela bir hikayesinde de söz, yani anlattığı gibi mesela işte bir restorana gider ve orada muşlu bir Ermeni ile e, garson bir Ermeni ile tanışır. E, ve hani şey der yani Esmer olmasından da ben onun Ermeni olduğunu anlamadım. Burnundan da anlamadım. Sadece anladım ve biz dünyanın herhangi bir yerinde iki Ermeni oturduk ve Ermenice konuştuk. E, dolayısıyla evet Ermeniler için ya da bu, bu, bu, bu tür halklar için sanırsam durum bu. Benim için de mesela işte Fransa'nın bir sahil kasabasına gittiğimde orada bir Ermenilere ait bir ayakkabıcı gördüğümde hani girmek ve girmemek arasında ve çoğaldığını hissetmek durumu Baki o birazcık hayata dair galiba. Evet. Peki filmin e, gidişine dönecek olursak bundan sonra ne gibi e, planlar var? Hani Hem bu filmde yolundaki diğer festivaller olarak hem de bir sonraki proje olarak... Yani şu anda birtakım festivallerle ilgili görüşmeler var. Ee, bir hafta daha İstanbul'da vizyonda kalacağız. Ama hemen buradan duyurayım. Maalesef Cumartesi, Pazar, Beyoğlu'nda yokuz. Sadece moda sahnesindeyiz. Pazartesi'nden itibaren tekrar olacağız saat 6'da. Tek seans şeklinde 4 gün boyunca Beyoğlu sinemasında olacağız. Ee, sonra Ankara var ve e, Türkiye'de gidebildiğimiz yerlere gitmek istiyoruz aslında. Anadolu'da da. Ee, daha sonra da herhalde işte Mart-Nisan gibi DVD'sini çıkartırız. Ee, sonra da eğer Türkiye'nin bu koşullarında tekrar bir film çekmek şansı diyoruz biz artık ona ee, olursa tekrar bir film çekebiliriz belki belki var projeler belki. kapıda yani. <gülüyor> <gülüyor> filmi peki Bitlis'te göstermek bir imkan hiç olabilir miydi acaba ee, Bitlis'te bir sinema yok Tatvan'da yok, var ama mi? Tatvan zaten Bitlis'e çok yakın fakat geçen gün ben Bitlis'in fotoğraflarına baktım şu anda karlar altında Ee, ama tabii ki oralara gitmeyi istiyoruz. Hani benim için çok şey yani bir sinemacı hiçbir zaman hani ana kopyasından filmi seyrettirmek ister güzel hı. bir şeyle. Ama e, ben bu noktada hani DVD'den bile tamam gösterelim yeterince insan yeter ki seyretsin gibi bir noktadayım. E, dolayısıyla gideceğiz diye umuyorum Tatvan'a. Evet sinema salonu olmasa bile bir toplu mekanda e, okul vesaire gibi toplu bir gösterimde. Yani, e, oralarda o toplu gösterimleri yapacağız. E, ama İstanbul'da e, bir, e, çok okullara gider miyiz? Çok bilmiyorum açıkçası. E, tabii Selin'in yanında bunu söylemek e, birazcık şey kaçabilir ama... Nasıl <gülüyor> diyeyim? Evet. Bu arada e, bir, bir şey, bir bir şey de yapalım ama. buradan bir açıklama. E, Lüysin dedim eski öğrencim <gülüyor> <diye> denilen sitede. <gülüyor> ama yani şey tabii e, bizi birazcık... E, ...hüzünlü geldi diyebilirim... Ee, ...mesela üniversite öğrencilerinin... ...biz e, daha fazla filmleri takip ettiğini düşünüyorduk... O noktada birazcık hani üniversiteye gelin ve üniversitede söyleşiler yapalım. Ama hani biz de başka sinema ve buzunun bizim için önemi ve salonların desteklenmesi yönünde bir girişimde olduğumuz için ve başka sinemayı desteklediğimiz için İstanbul'da üniversitelerde ne kadar gideriz bilmiyorum açıkçası. Ama Anadolu'da yüzde yüz gidebileceğimiz hı hı. yerlere gitmek istiyoruz. Evet ben şeyi özellikle merak ettim. Çünkü Bitlis'te özellikle siz çekim yaparken orada herhalde bir farkındalık oluşmuştur. Yani eski nesillerde belki hafızada kalmıştır. Özellikle sarayunun o dolayı, yolculuğundan dolayı. Buralı bir yazar var Amerikalı falan diye. Ama o belki yeni nesle daha gençlere, çocuklara da böyle bir bilgi sizinle beraber gitmiş oldu. Şimdi belki filmi de bir şekilde izleme imkanları olursa... Ee... Yani valla Bitlisler enteresan bir şekilde biz gittiğimizde de ben çünkü yani çekmeden önce o yolculuğu yaptım aslında. Trabzon'dan Bitlis'e kadar olan yolculuğu neyle karşılaşacağımı görebilmek için ve senaryoyu <gülüyor> daha kilitleyebilmek için diyeyim. Ee, Bitlis'te herkes Sarayan'ı tanıyor ee, po polislere kadar. Ee, Sarayan dediğinizde biliyorlar muhtemelen 64'teki yolculuğundan mütevellit. Evet. Ama şey, Aras Yayın Evi aranıyormuş duyduğumuza göre. Kitapları için bazı okullar tarafından istenip böyle toplu okumalar yapılmaya başlanmış. O da bizi mutlu ediyor tabii ki. <gülüyor> Güzel. Hayırlara vesile oldu diyelim. Başka başka hayırlara vesile oldu diyelim. Saroyan, hakikaten her yaş grubundan herkesin okuyabileceği ve herkese hitap eden kitabı olan bir yazar. Ee, benim... Bizden hani övünerek söyleyeyim herhangi bir öğretmenim ve kimsenin tavsiyesi olmadan... ...11 yaşında kendi kendime keşfettiğim bir yazar <gülüyor> olduğu için kendimle çok gurur duyuyorum. O işte Say Yayınları'nın ara dönemde bastığı kitaplardan... ...Ben Annemi Seviyorum'la keşfettiğim e, bir yazardı. O yüzden bir de böyle okulda zorla Ernie yani ve falan okuttukları bir dönemdi. Ve o çok fazla erkeksi dilinden hiç hoşlanmadım bir dönemde Sarayana böyle can simidi gibi sarılmıştım. O dili bu filmde çok samim bir biçimde hani hissediyoruz. Bence hani bir şekilde herhangi bir kitabını okumuş olan herkes de bunu anlayacak. Ama e, kendisiyle alakalı hiç bilmediğimiz e, kişisel hikayesinde hiç bilmediğimiz bir tarafını da öğreniyoruz. Hem çok bir kişiye özel bir şey hem de çok evrensel bir şey anlatıyor filmin. Tekrar elinize emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Evet tekrar tebrik ediyoruz ve başka sinemada bu hafta da gösterilecek. Kaçırmadan gidin görün Saroyan'ın ülkesini diyoruz. Karşıda moda sahnesinde pazartesinden itibaren de tekrar Beyoğlu sinemasında. Evet konuğumuz Lüsin Dink'e de çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Şimdi yine filmden bir parça çalacağız. Yine bir François Courthier bestesi Tarkovsky Quartet seslendirecek. A seul lui qui a vu l'ange Evet, bir François Courthier vestesi dinledik. Tarkovsky Kuartetten A celui qui a vu l'ange. Geçtiğimiz hafta başka sinemada gösterime giren Saroyan ülkesi. Bilmenin müziklerindendi. Sarayın ülkesinin yönetmeni e, demin konuğumuzdu. Bu arada programlarımız artık podcast olarak da Açık Radyo'nun web sitesinden bulunabiliyor. O yüzden şu anda bize katılanlar eğer bu Lucinda'nın söyleşisini dinlemek isterlerse hafta içinde Açık Radyo'nun podcast sitesine programımız yüklenmiş oluyor. Evet iTunes'dan ve diğer yerlerden de indirebiliyorsunuz. Evet, e, bu hafta sadece iki film var yeni vizyona giren. Bunlardan biri senenin en çok beklenen blockbusterlarından biri. Ee, Öbürü Hobbit. de aslında en iddialı Türk filmlerinden biri neredeyse. Yani hani o da hani gişe <gülüyor> açısından. Şey, i̇ki büyük gibi. gişe filmimiz var. O yüzden herhalde şey diğerleri kaçışta ortalık böyle bu ikisine kaldı diye de düşünülebilir. Evet, ee, yeni Hobbit geldi. Hobbit'in ikincisi Smogun Çorak. ...toprakları. The Hobbit, The Desolation of Smog. Bu çorak topraklar derken de hep ağzım takılıyor... ...torak çopraklar <gülüyor> olarak... E Yani kadro olduğu gibi aynı. Zaten şey de söyleyelim Hobbit'in ilkini görmediyseniz ve bu Hobbit dünyasıyla bir alakanız yoksa boşuna zahmet edip gitmeyin. Çünkü hakikaten pek bir şey anlaşacak durumu Hı. yok. Evet yani ilk filmin bıraktığı yerden devam ediyor. Evet, ben ilk filmi görmüş ve kitabı okumuş olmama rağmen bazı noktalarda ya bu nasıl olmuştu da nasıl buraya gelmişti ki hissettiğim yerler oldu. Ee, o evrene dönmek için tabii çok keyifli ama... The Hobbit'ten 3 film çıkmayacağını biz başından beri düşünüyorduk. Herkes başından beri düşünüyor. Hele 160 dakikalık filmler. Ve çıkmıyor. Çok çekiştirilmiş vaziyette. Çok zorlama hale geliyor. Yeni karakterler girmiş. Özellikle de Yani Lord of the Rings'de kitaplarda sevilen çeşitli karakterlerin çıkartılıp o üç dev kitabın 3 filme sığdırılmasından sonra bir tane ufak kitabın 3 filme çekiştiriliyor olması biraz... E saçma. Saçma ve Tolkien hayranlarını da sinirlendiriyor hafifçe diyerek. ...sinirli bir tonda <gülüyor> sinefil bu konuda görüşlerini belirtiyor. Evet, ne kadar tarafgir olduğumuz ortaya çıkmış oldu bu konuda. Evet, Peter Jackson yönetiyor yine. Yine e, senaryoda Peter Jackson, Philippa Boyens, Guillermo del Toro ve Fran Walsh var. E, oyuncularda da yine aynı kadroyu görüyoruz. Thorin olarak Richard Armitage, e, Orlando Bloom geri, geri geliyor Legolas olarak. Ki kitapta yanılmıyorsam aslında buralarda Legolas yok. Ee, Evangelion Lily yeni bir karakter olarak yeni bir elf olarak katılıyor evet şey yerine değil mi neydi ee, öbür işte, ha, evet yani böyle bir genç güzel kadın yazın, karakter evet, lazım bir de benziyorlar <gülüyor> evet. bir, bir an ona benzettim falan <gülüyor> Ee, ...Ian McCallum tabii Gandalf olarak devam ediyor. Bilba Balgeniz olarak Martin Freeman yine karşımızda. Ee, fakat yeni olan e, bir de Evangeline Lilly'e ilave bir ses var. Benedict Cumberbatch'in sesi geliyor. Ee, Smog rolünde o da ejderha. Ejderha hakikaten filmin e, herhalde en etkileyici tarafı. Çünkü hakikaten kocaman çok tehlikeli bir ejderhasın Benedict Cumberbatch de herhalde en e, artık zirvedeki yıllarında birini yaşıyor hem Sherlock Holmes yeni sezonu yılını, e, yılbaşında e, yılbaşı gecesi başlıyor BBC'de yeni sezonu evet bu güzel haberi de vermiş ee, olayım ki Cumberbatch'in bu hafta açıklanan e, SEG e, Oyuncular Birliği adaylıklarında e, filmlerinin adaylıkları da var yani çok çok parlak bir sene geçirmekte kendisi burada da ejderhanın sesi olarak hakikaten ürkütücü bir ejderha yaratıyor bize. Yani sonuçta yine Hobbit dünyasına dönmek işte o cüceler ve Bilbo'yla gezmek ve de biraz ürkütücü taraflarını da görmek ki Hobbit'te o çok daha az aslında Lord of the Rings'e göre ormandaki dev örümcek saldırısı kitabı hatırlayanlar bilecektir burada yaşanıyor. İşte Böyle bir Hani tekrar onu yaşayalım, yenisini görelim diyenler için tabii ki görülecek bir film. Görselliği muhteşem. Üç boyutluluğu çok iyi kullanmış Peter Jackson yine. O yüzden görebiliyorsanız üç boyutlu görmeyi tercih edin. Ama hakikaten üç tane uzun film çıkmıyordu Hobbit'ten. Birde bir, de bir dezavantajı daha var. Hemen onun altını çizelim. Film 166 dakika. Evet, yani üç tane uzun film hiç çıkmıyor. Yalnız Türkçesinde de çok... Keyifli bir taraf olduğunu söyleyelim. Altyazılarda e, bir karakterin e, ağzından çıkan sözler bizim ülkemizde de yaşadığımız artık başka anlamlar yüklenen bir takım kelimeleri. Çapulcu gibi onu da söyleyelim. Kullanarak böyle bir e, seyircilerde bir gülümseme hatta kahkahalar e, yaratacak bir e, hale getirmiş ki. Aslında filme neredeyse orada olup olmadığından emin olmadığım bir derinlik daha katmış o da. Evet, ikinci Hobbit filmi bu hafta. Vizyonda Peter Jackson sevenler, fantastik film sevenler ve Hobbit sevenler için. Ama eğer bu kategorilerden herhangi birine girmiyorsanız pek size göre olduğunu söyleyemeyeceğiz. Bu hafta bir diğer film e, O da yerli yapım. Bu işte bir yalnızlık var. Bu da bir edebiyat uyarlaması. Enteresan bu hafta iki filmde edebiyat uyarlaması olarak çıkıyor karşımıza. Bu da Tuna Kiremiç'in Aynı adlı romanından uyarlanmış. Yönetmen koltuğunda keçeyi görüyoruz. Ee, daha önce Adını Sen Koy ilk uzun metajlı filmini çekmiştim. Evet. Başrollerde yine son dönemin özellikle dizilerle ön plana çıkmış oyuncuları var televizyon dizileriyle. Engin Altan, Düz Yatan, Özgün Amal, Gaye görsel Polat Bilgin, Emin Gürsoy var. Atiye'de de bir anlamda kendisini canlandırıyor bu filmde diyebiliriz şarkıcı Atiye. Evet İstanbul, günümüz İstanbul'undan bir ilişki. Hikayesi 30'lu yaşlarındaki Mehmet ve e, Ayşe'nin. E, Mehmet boşanmış Ayşe kocasıyla sorunlar yaşıyor. Onların ilişkisini anlatan bir film bu. Romanın hayranları ilgi gösterecektir kuşkusuz. Burak Göral bu arada senaryoyu yazmış onu da belirtelim. Sinema yazarı Burak Göral. Uyarlayan. Hı -hı. Uyarlamayı yazmış. E, bu haftanın e, tek yerli yapımı zaten iki filminden biri. Bu işte bir yalnızlık var. Evet şimdi bir müzik arası vereceğiz ve Hobbit filminin şarkısını dinleyeceğiz. Ed Sheeran'dan "I See Fire". Oh misty isle of the mountain below Give careful watch of brother souls And should the sky be filled with fire and smoke keep watching over during the sun. if this is to end in fire then we shall burn together Watch the flames climb high, high Into the night Calling our Father Oh, by and we will Watch the flames burn over On the mountainside High And if we should die tonight we should all die Raise a glass of For the last time Calling out Father oh, Prepare as we will Watch the flames burn Or burn on the mountainside Desolation comes upon sky Now I see fire Inside the mountain I see fire Burning the trees and I see fire Hollowing soul I see fire Blood and the breeze and I hope that you remember 24.9 canlı yayında Açık Radyo'da Sinefil devam ediyor. Ed Sheeran'dan dinledik. I See Fire bu hafta gösterime giren The Hobbit'in ikinci filminin şarkısıydı. Bu hafta sadece iki film gösterime giriyor dedik. Bu demek ki gidip insan hakları beşinci hangi insan hakları film festivalinde filmler seyretmek için çok iyi bir fırsat. Kesinlikle zamanlama müthiş. <gülüyor> evet yarın başlıyor. 14-18 Aralık tarihleri arasında e, beşinci defa gerçekleştiriliyor. Dokumentarist ekibi tarafından düzenlenen bu festival. E, bu arada Dokumentarist de bu sene e, gezi direnişiyle e, örtüşmüş olduğu için orada gösterilemeyen bazı filmler mesela şimdiki festivale kalmış. Ve e, teması da çok şaşırtıcı olmayacak bir şekilde direniş. Evet, mekanlar Saltbeyoğlu, Aynalı Geçit, Dutch Chapel, Şapeli ve Tütün Deposu. Festivalin web sitesi de www.hihff.org. Buradan detaylı olarak hem filmlerle ilgili bilgilere hem programa hem de etkinliklerle ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Çünkü oldukça kuvvetli bir de yan etkinlik programı söz konusu festivalde gösterilecek olan filmlerin yanı sıra. Evet bu sene 40'a yakın film gösteriliyor. Bunların arasında e, çeşitli premierler var. E, Türkiye'den e, çok farklı konularda pek çok e, belgesel var. Bir kısmı daha önce festivallerde gösterilen bir kısmı hiç gösterilmemiş olan. E, Tuncel Kurtiz'in e, anısına gösterilen e, 1978'de Cortez'in İsveç televizyonu için yaptığı ve Türkiye'de hiç gösterilmemiş olan E5 Ölüm Yolu belgeseli e, var. Yine klasiklerden Marcelo Füls'ün Acı ve Merhamet e, 1969 yapımı e, Holocaust filmi var ki bunun ardından da Fransız eleştirmen Ophir Levy'nin bir e, söyleşicisi olacak. E, Gezi direnişiyle ilgili filmlere özel bir bölüm ayrılmış. Ee, ağaçlarla başladı Gezi Parkı'nda isyan e, var mesela aralarında. Ee, Antalya'da jüri ödülünü alan Kısa Fintornistan gösterilecek. Bir dijital aktivizm atölyesi gerçekleştiriliyor ki e, buradaki e, programdan 16 filmlik bir seçki buradan daha sonra gelecek hafta e, bu atölye ile beraber 19-22 Aralık tarihlerinde Batman'a gidecek ve orada da gösterilecek. E, dediğimiz gibi yoğun bir program e, hihff.org hangi insan hakları film festivalinin web sitesi 14-18 Aralık tarihlerinde e, kaçırılmayacak ücretsiz gösterimler. Ee, özellikle de Dokumentarist ekibinin hem Dokumentarist'i hem bu festivali neredeyse hiç bütçeleri olmadan nasıl kaç senedir gerçekleştirdiklerini bildiğimiz için daha da e, şiddetli tavsiye ediyoruz. Bu hafta sonu ve 18'ne kadar kaçırmayın. Bu değişik belgeselleri mutlaka gör Evet dediğim gibi etkinlikler için de, özellikle web sitesini kontrol edin. Ee, yarın saat 16'da Cezayir salonunda mesela E, Fransa'da Sinema ve Shoah programı çerçevesinde e, organize edilen bir söyleşi var. Ophir Levy ile bellek oluşturma ve dönüştürme sürecinde belgeselerin rolü üzerine konuşulacak e, moderatör Nora Şen'i. E, moderasyonunda e, Daha sonra saat e, Yani gene a, yarın saat 15'te de Bey Saltbeyoğlu'nda bu sefer Remapping Europe Göç Hikayeleri bir gösterim ve Sohbet programı var Orada da Remapping Europe e, programı Çerçevesinde çekilmiş olan göç hikayelerinin Oluşan kısa filmlerden e, Oluşan bir program gösterilecek Ve üzerine de söyleşiler olacak. Dolayısıyla e, oldukça ilginç e, yan etkinlikler de var. Onlar için de web sitesini e, ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz. Evet Geçtiğimiz hafta e, ödül sezonu açıldı. Adaylıklar başladı. Resmen. resmen. E, tüm yurtta, tüm ülkede, e, tüm dünyada şenliklerle e, daha çok Hollywood'dan adaylıklarla e, Oyuncular Birliği Adaylarını açıkladı ki e, akademi ödüllerinin de e, akademinin büyük bir çoğunluğu oyunculardan oluştuğu için bunun özellikle oyunculuk dallarında çok önemli bir işaret olduğu genelde düşünülür. Bir de altın küre adaylıkları açıklandı geçen gün. Orası da hani adaylık olarak değilse bile esas tören eğlenceli olarak işte herkesin biraz daha fazla içtiği, biraz daha kendini serbest bıraktığı eğlenceli bir tören olarak hele bu sene Eğlenceli yine... sunucuların olduğunu. Evet yine geçen seneki gibi eğlenceli sunucuların olduğunu da düşünürsek Oscarlardan aslında izlemesi daha keyifli bir ödül töreni. Her zaman hatırlatalım. Bütün bunlara biraz böyle mesafeli yaklaşmakta da fayda var. Sonuçta bu ödüllerin içinde her zaman bir takım hesaplarda oluyor. Ama takibi eğlenceli. Evet, o zaman Altın Küre adaylıklarına başlayalım. Altın Küre'de gene hatırlatalım. Her zaman olduğu gibi bu sene de devam ediyor. En iyi film ve oyunculuk kategorilerinde dram ve müzikal komedi ayrımı aynen O, o tüm olan yapaylığı ve saçmalığıyla devam ediyor. Evet bu sene iyice artık ayuk çıkmış vaziyette. Çünkü müzikal komedilerin yani neredeyse hiçbir komedi değil. Evet. Müzikal zaten değil. Böyle hafif daha bir mizah içeren. Yani Alexander Payne'in bütün filmlerini neden inatla komediye koyuyorlar? Ben onu başından beri anlamıyorum ve ilk filminden beri e, bu e, oluyor yine Nebraska'yla aday. E, drama daha ciddi filmler, öbürü daha az ciddi filmler gibi bir duruma geldi şu anda. Dramada 12 e, Years a Slave, Captain Phillips, Gravity yerçekimi, e, Filomena ve Rush e, hız tutkusu olarak çevrildi yanılıyor Ron Howard'ın son filmi. Evet, bizde de gösterime girdi. 5 oda. bir yarışçıları arasında Mesela ben onu alıp ben onu koymak istiyorum öbür tarafa. <gülüyor> Müzikal komedi ise de e, American Hustle, Her, Inside Llewyn Davis, Nebraska ve The Wolf of Wall Street var ki bunların hiçbiri daha ülkemizde gösterime girmedi. Evet, Inside Llewyn Davis'i film ekiminde ve bazı festivallerde gösterimi yapıldı. E, bir kısmımız o şekilde izleme şansına kavuştuk. Evet, American Hustle yakında girecek. Diğerleri de tabii girecek hı hı. ama e, ocağı bulabilir çoğunluğu. Oyuncu kategorilerinde de en iyi kadın oyuncu kategorisinde drama da yine drama kategorisinde Blue Jasmine, Mavi Yasemin'le Cate Blanchett, Gravity ile Sandra Block, Flomena ile Judy Dench, Saving Mr. Banks ile Emma Thompson ve Labor Day ile Kate Winslet adaylar. Müzikal veya komedi kadın oyuncu da American hasılı Amy Adams, Before Midnight gece yarısından önce ile Julie Delpy, Frances ha ile Greta Gerwig... Enough Said ile Julia Louis-Dreyfus ve August Osage County ile Meryl Streep yine ve tekrar ve tekrar ve tekrar. Bu arada enteresan bir şekilde bunların Oscar'a yansımaları olarak da neredeyse hani komedi rolüyle çok uzun süredir herhangi bir ödül alabilmiş bir oyuncu yok. Komedi performansıyla genelde verilmiyor. Genelde böyle ağır dram bir şey oynaması bekleniyor insanlardan. O yüzden hep bu dram kategorisindekilerin e, şeye yansıması daha fazla oluyor Oscar'lara aktarılması. Evet erkek oyunculardaysa e, şimdiye kadar çok sık olmayan bir şekilde e, iki siyahi oyuncu var dramalarda. 12 Years a Slave ile Chivetel Ejofor ve Mandela Long Walk to Freedom ile Idris Elba. Ayrıca Captain Phillips ile Tom Hanks, Dallas Buyers Club Matthew McConaughey ve All Is Lost ile Robert Redford. Captain Phillips'teki siyahi korsanlar yok. E, o şeyde var. E, oyuncular Birliği'nde var. Hiç daha önce oyunculuğu olmayan Barkat Abdi e, yardımcı erkek oyuncu dalında e, aday. Evet. E, müzikal ve komedi kategorisindeki en iyi erkek e, oyuncu adayları ise American Hustle ile Christian Bale, Nebraska ile Bruce Dern, The Wolf of Wall Street ile Leonardo DiCaprio, Inside Llewyn Davis ile Oscar Isaac ve H.E.R. ile Hakin Phoenix Evet bu arada e, Oyuncular Birliği'nin de e, en azından toplu kastlarını söyleyip aslında programı da yavaş yavaş bitirmekte fayda Böyle var. Bu arada bir e, ufak parantez açmak istiyorum. H.E.R. filmi şimdiden birtakım takım tartışmalar da yarattı. H.E.R. filminde Scarlett Johansson sadece sesiyle yer alıyor. Ve o performansıyla da e, adaylığının kabul edilmediği de konuşuluyor evet. bir taraftan. ...kendisi cismen var olmadığı için sesinde kabul etmemişler. Ki, bugün ki çok de iyi performans olduğu söyleniyor. Evet, evet. Ee, kast olarak Oyuncular Birliği adayları ki bu en iyi film için güçlü aday anlamına geliyor. 12 Years a Slave, American Hustle, August Osage County, Dallas Buyers Club ve Lee Daniels'ın The Butler'ı henüz hiçbiri gösterme girmiş değil ülkemizde. Evet, e, bekliyoruz. Evet, <gülüyor> bekliyoruz. Biz bunlardan e, Dallas Buyers Club'dan bir parçayla veda edeceğiz. Size Capital Cities'dan bir cover gelecek. Staying Alive. Veda etmeden e, bu hafta e, bize yardımcı olan Selahattin ve Feryal'e çok teşekkür ediyoruz. acaba bu haftaki konuğumuz Sarayan Ülkesi'nin yönetmeni Lüstin Dilk'e tekrar teşekkür ederiz. Ve tabii destekçilerimiz Belk Ak Yıldız ve Dilek Oktar'a da tekrar teşekkürler. E uh, herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları. Sinefil Hazırlayan ve Melis Behlil ve Yeşimburu Seven